Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün, geçen haftanın kurumsal din, devletin dini ayetleri anlamaya engel mi? Alt başlığındaki sunumumuzun devamını yapacağız inşallah. Uzun bir sunum olacaktı. Onun için ikiye böldüm. Kurumsal din. Devletin dini bölümünü. Medine'de 11 yıl sunumlarımızın 14 bugün. Bundan önceki bölümde Müslümanların ayetlere aykırı kurallar koymasından söz etmiştik. Peki Müslümanlar ayetlere aykırı kurallar koymasalardı ne olacaktı? Yani ortada bir sorun var, bir olay var. Bu olayla ilgili, sorunla ilgili ayetlere ters düşmeyen kurallar koydular. O konularda ayet yoktu ama koydukları kurallar da apaçık bir başka ayete ters düşmedi. Böyle yaptılar. Mesela masumane olarak oluşan hiçbir kurum, ayetlere aykırı davranmayıp, ayetlerle hükmedilmeyen konularda kurallar, usuller, yasalar koysalardı. Ne olacaktı? Bu hükümler İslam dinine mi ait sayılacaktı? Birinci soru. Yani Allah'ın ayetleri yok. O konularda, o sorunlarda insanlarda onlara çare buldu, onlara çözüm getirdi, hükümler oluşturdu. Bu oluşturulan hükümler İslam dinine ait mi sayılacak? Allah'ın dininin kurallarından mı sayılacak? Soru. Yoksa İslam dininden ayrımı sayılacak. İslam dininin kurallarını Allah kor. Allah'ın ayetleri de şunları şunları şunları hüküm olarak belirtmiştir. Bu hükümlerin dışındaki kurallar insanların koyduğu kurallardır. Bunların dinle bir alakası yok mudur? Yoksa İslam dininin içinde midir? Çünkü apaçık ayetlere ters düşmemiştir. İslam dininin içinde midir? sorusunu ayrıştırmak gerekir. Ne yazık ki, tarihe baktığımızda, Müslümanların tarihine, ayetlerin hükümleri dışında oluşturulan usuller, kurallar, yasalar, İslam dininden sayılmıştır. Bugün, İslam hukuku, İslam kelamı, İslam ekonomisi, İslam devleti, İslam'da yönetim, İslam'da aile, İslam'da kadın gibi üst başlıkla, ana başlıkla yazılan, çizilen her şey neredeyse insanların görüşlerinin çoğunluğundan oluşmaktadır. İçinde ayetlerin hükümleri çok azdır ve hepsi de İslam'da kabul edilmiştir. Bunun iki nedeni vardır. Müslümanların geçmişte böyle yapmalarının iki nedeni vardır. Birincisi, Allah Enam Suresinin 38. ayetinde yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi birer toplulukturlar. da biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Onlar sonra Rablerine toplanacaklardır ayetinden giderek. Müslümanların karşısına kıyamete kadar çıkacak olayların, sorunların cevabı Kur'an'da verilmiştir. Önemli olan Kur'an'dan bu hükümleri çıkaracak ilim ehlinin olmasıdır. Müslümanların içinden çıkacak yöneticiler, ilim ehli ayetlerin işaretlerinden giderek, Allah'ın dini adına ayetlerden giderek olayları yorumlar, sorunları çözerek hükümler verirler demişlerdir. Böyle bir yorumla, böyle bir mantıkla insanların ayetin hükmin olmadığı yerlerde insanların verdiği bütün hükümleri bu ayetin çerçevesinin içerisine sokmuşlar. Aslında Allah her şeyi açıklamıştır, hiçbir şey eksik bırakmamıştır. Kiminin hükmü açıktır, kiminin işaretledir, batınındadır. İşte o batınındaki gizli hükümleri insanlar verir. Ve böylece Allah'ın dinini geliştirirler, tamamlarlar manasına bir yorum yapmışlardır. Hatta bu konuyu daha da ileri götürerek, ayetlerde olmayan hükümlerin bulunması, Allah'ın olaylar hakkındaki gizli hükümlerini bulmaya çalışmaktır. Bu nedenle, kul hükmünde Allah'ın gizli hükmüne isabet ederse, iki sevap alır, etmezse bir sevap alır diyerek, batıni bir din icat etmişlerdir. Yani Allah ayetleriyle bir hüküm koymadıysa dünyada kıyamete kadar olacak bütün olayların, bütün sorunların çözümleri aslında Allah'ın katında vardır onlara göre. Vardır ve kul o hükmü araştırır. Bilgisiyle, görgüsüyle, tecrübeleriyle, aklıyla, muhakemesiyle, iradesiyle o hükmü araştırır. O hükmü bulmaya çalışır ve bulduğu, verdiği hüküm eğer Allah'ın o batında gizli olan hükmüne isabet etmişse iki sevap alır, etmemişse bir sevap alır diyerek batini bir din icat etmişlerdir. İşte o batini dini Allah'ın ayetlerinde olmayan, hükümlerinde olmayan konularda o biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık sözünün encamına sığdırarak, çapına sığdırarak, içerisine sığdırarak verdikleri her hükmü Allah'ın dininden sayma yoluna gitmişlerdir. Müslümanların çoğu batini düşüncenin tarikat kaynaklı olduğunu zanneder. Yani bugün batini bir dinden bahsedersek bunun kaynağının tarikat olduğu zannedilir. Halbuki asıl batın din anlayışı iştihad konusuna verilen bu açılımdır. Temelde. Yani mezhep anlayışında iştihada verilen bu tanım, bu anlayış asıl batın din kavramının din anlayışının temelini teşkil eder. Nasıl? Çünkü iştihad eden kişi Allah'ın batındaki hükmünü araştırmaktadır. Yani gizli hükmünü araştırmaktadır. Yani kullara açıklanmamış hükmünü müştehit araştırır, onu bulmaya çalışır. Bulursa iki sevap alacaktır. Bulamazsa bir sevapla, gayretinden dolayı bir sevapla kalacaktır. Bu mantık, batıni bir din anlayışının mantığıdır. İştahat, Allah'ın gizli olan hükümlerini bulmaya çalışmaktır görüşü, Allah'ın ayetleriyle bize aktardığı hükümler dışında, aktarmadığı hükümleri aramak olarak kabul edilir. Çünkü Allah ne demiştir? Onlara göre bu ayetinde aslında o ayetin o anlama geliyor mu gelmiyor mu orayı hiç tartışmamışlardır. Ne demiştir? Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Tamam Allah kitapta hiçbir şey eksik bırakmadıysa her şey kitapta varsa Allah'ın açık seçik olarak belirttiği hükümler vardır. Bir de belirtmediği batındaki hükümler vardır. İşte biz o batındaki hükümleri arıyoruz, buluyoruz, bulmaya çalışıyoruz görüşü ortaya çıkmıştır. Böylece onlara göre Allah'ın kitabı insanların nazarına sunulan Allah'ın hükümleriyle insanlardan gizlenmiş, batında saklanmış Allah'ın hükümlerinden oluşmaktadır. Yani Kur'an iki hükümler toplu oluşturmaktadır. Birincisi İnsanlara emredilen hükümler, açık seçik ortadaki hükümler, ikincisi gizlenmiş hükümler. Bunlar Allah'ın ayetleri içerisinde şifrelidir onlara göre. O şifrelerden giderek müstehitler veya şeyhler o gizli ilimleri bulmaya çalışır. Müstehitler hüküm olarak ortaya çıkarır ve kural kor, bu Allah'ın kuralına, gizlindeki kuralına isabet ederse, ne yapmış olur? İki sevap almış olur. şey örnekleyelim, onu bulmuşsa, o da büyük bir değer kazanmış. Allah katında büyük bir mertebeye ulaşmış olur. Ve böylece batındaki dini yaşar hale gelmiştir. Ve işin esas garip olan kısmı batındaki din Allah'ın muhkem olarak insanlara açıkça belirttiği dini hükümlerden daha fazladır onlara göre. Ve onlar zaten bu ifadeyi her iki tarafta Allah'ın dini o kadar derindir, o kadar geniştir ki içine daldığın anda asla çıkamazsın. Asla. Aşağı yukarı bütün usulü fıkıh kitaplarında buna kaynak olarak da Rasul adına bir hadis uydurma yoluna gitmişlerdir. Çünkü Müştehit isabet ederse iki sevap alacak, etmezse bir sevap alacak hadis kaynaklıdır. Bu görüşlerini Nisa suresinin 59. ayetindeki Ey inananlar! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız, onun halini Allah'a ve peygambere bırakın bu hayırlı ve netice itibariyle en güzelidir. ifadelerine de dayanarak buyruk sahiplerine itaati dinden sayarken buyruk sahiplerinin yorumlarını da hükümlerinde dinden sayarak güçlendirmeye çalışmışlardır yani bir emir sahibi herhangi bir şekilde bir yerde herhangi bir sorunu çözmek için hükmettiyse o Allah'ın dinine aittir mantığı Kafalara yerleştirilmiştir, akıllara yerleştirilmiştir, kalbe yerleştirilmiştir. Tövbe suresinin 122. ayetindeki Müminlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir. Öyleyse onların her kesiminden bir grup da din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya ki sakınırlar.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 dingen saymışlardır. Ancak Allah, Maide Suresinin 101. ayetinde, Ey iman edenler, açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onlara affetmiştir. Allah çok bağışlayandır, aceleci değildir, demektedir. Bu ayetin iniş nedeninde tefsirlerde Tarihte Müslümanların bazı konularda ısrarlı soruların olduğu söylenir. Müslümanlar üst üste gelerek Peygamber'e, Ya Resulullah, bu konuda Allah'ın hükmü nedir diye sormuşlardır. Allah'ın hükmü olmadığı için Resul cevap vermemiş ama Müslümanlar ısrarlı sorularına devam etmişlerdir. Sonuçta yukarıdaki ayet gelmiştir. Ayette Allah'ın Müslümanlara tavsiyesi vardır. Ayetler inerken Rabbinizin hüküm göndermediği konularda sorular sormayın. Sorularınıza devam ederseniz size hüküm gelir. Halbuki Rabbiniz sizi hüküm vermediği konularda affetmiştir. Yani özgür bırakmıştır. Ne yazık ki insanlar aceleci olarak her konuda Allah'tan hüküm isteyerek özgürlüklerini kaybetmeyi arz ederler. Allah Onları özgürlükle nimetlendirirken bu nimeti anlayamamak düşündürücüdür. Ayetten anlayacağımız şey Rabbimizden bir hüküm gelmemişse artık hüküm gelmeyen konularda özgürce kendimiz olayları yorumlayabilir, sorunları çözebiliriz. Bu konularda Allah bizim aklımıza, muhakememize, bilgimize, irademize göre yorum yapmamızı, hüküm vermemizi istemiştir. Maide suresinin 101. ayetine göre Allah her şeye hüküm vermemiştir. Zaten bu ayet bile Allah'ın her şeye hükmetmediğini, hüküm vermediğini belirtmektedir. İnsanların yorumlayabileceği, hükmedebileceği alanlar bırakmıştır. Bu nedenle eskilerin biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık ayetiyle anladıkları yanlıştır. Çünkü Allah bazı konularda hüküm vermeyerek, o konuları insanlara bırakarak her şeyi açıklamış değildir. Her şeye hükmetmiş de değildir. Elbette Allah kitapta Müslümanlar için hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Ama bu manada değildir. Müslümanlara ne gerekiyorsa hepsini açıklamıştır. Açıklamadığı konular gaybı aitse, Müslümanlar gaybı taşlamayacaklardır. Mesela gayb ile ilgili Allah yeteri kadar bir bilgi açıklamış. Sonra ne demiştir? Gaybı Rabbinizden başka kimse bilmez ve onu zannınızda taşlamayın. Bu kadar basit. Dolayısıyla gayb konusunda her şeyi açıklamış oldu. Önce bazı konuları açıkladı, sonra açıklamadığı konular var. Ve sorular geliyor. O zaman ne demiştir Allah? Gaybı taşlamayın zannınızda. Yani aklınızla, fikrinizle, insani tavrınızla o tarafa gitmeyin. Orada size bir bilgi verilmedi. O konulardaki bütün bilgi Rabbinizin katındadır. Siz bilmezsiniz. Hatta peygamber de bilmez. Peygamber'e de söylettiriyor Allah. Resulüne de söylettiriyor. Ne diyor? Ben gaybı bilmem. Gaybı Rabbim bilir. Diye söylettiriyor. Dolayısıyla bu konuda Allah kuralı koymuştur. Bir, açıkladığı konular vardır. İki, insanların girmesini yasakladığı konular vardır. Böylece gayb konusunda bütün her şeyi açıklamıştır. Açıklamadığı konular, yeryüzündeki olaylar, sorunlarla ilgili ise Müslümanlar özgür bırakılmıştır. Mesela işte bazı haramlar, bazı helaller, bazı farzlar Allah'ın hükümleriyle belirtilmiştir. Ayetlerinde tavsiyeleri yapılmıştır. Bunun dışında konular vardır. Allah 101. ayetinde ne diyor? Ben diyor size herhangi bir konuda hüküm vermediysem sizi o konularda affettim ve siz orada özgürsünüz, dilediğinizi yapın. İnsanın dilediğini yapabilmesi o temel bir kuraldır. Allah'ın haram koyması temel bir kuraldır. Allah'ın helal koyması temel bir kuraldır. Allah'ın farz olarak emretmesi temel bir kuraldır. Bu dört temel kural çerçevesinde Allah bütün her şeyi açıklamıştır. Alanlar belirlenmiştir, kurallar belirlenmiştir. Siz haramı helal yapamazsınız, farzı bu emir değildir diyemezsiniz helalı, haram yapamazsınız. Bunların dışında, yani yasakların, emirlerin ve kesin Allah'ın serbest bıraktığı, helal kıldığı yerlerin dışındaki bütün konularda özgürce düşünebilir, fikrinizi ortaya koyabilir, hükmünüzü verebilirsiniz. Böylece dördüncü kural olarak Allah insanlara ne yapmıştır? Farzın, haramın, helalın dışında serbestçe davranabilme alanını belirterek her şeyi açıklamış olur. Ana ilki olarak. Ayetlerin olmadığı konularda Müslümanlar aklını, muhakemesini, bilgisini, iradesini kullanarak yorum yapabilecekler, kurallar oluşturabileceklerdir. Bu anlamda Müslümanların temel davranışlarını belirleyen Allah Müslümanlara her şeyi açıklayarak dinini tamamlamıştır. Temel davranışlar çerçevesinde. Yasaklar, serbestler, Emirler ve özgür olanlar. Allah dinin temelini iki temel üzerine oturtmuştur. Nedir? İnsanların özgür olmadığı alanlar ve insanların özgür olduğu alanlar. Bıçak gibi kesili batılmıştır. Özgür olmadığı alanlar helalı haram kılamaz, haramı helal kıramaz, emiri emirlikten kaldıramaz. Bunlar Allah'ın açıkça beyan ettiği hükümlerdir. Burada insanlar özgür değildir. İnsanlar bu üç hüküm çerçevesinde asla özgür değildir. Helalı haram kılamaz, haramı helal kılamaz, farzları da ortadan kaldıramaz. Burada insanlar özgür değildir Müslümanlar. Bunların dışındaki her konuda Müslümanlar özgürdür. Ne yazık ki Müslümanların geçmişten bugüne gelen klasik anlayışlarında Müslümanların özgür bırakıldığı alanlardaki tüm yorumları, görüşleri Allah'ın dininden sayılarak insanın ürettiği yorumlar, hükümler Allah'ın bilgileriyle, hükümleriyle eşitlenmiştir. Böylece Müslümanlar kurumlar adına olayları yorumladılar, sorunlara çözüm getirdilerse Hepsi İslam'dan sayılarak Müslümanlık adına kurumsal din üretmişler. Ürettikleri kurumsal dinin adına İslam demişlerdir. İkincisi, dinin Arapça tanımıdır. Yani Müslümanları bu noktaya getiren şey, dinin Arapça tanımıdır. Dinin Arapça tanımı, adet, yol, sünnet, yaşama düzenidir anlamı itibariyle. Din nedir? Adettir. Din nedir? Yoldur. Din nedir? Sünnettir. Din nedir? yaşama düzenidir. Din tanımı böyle olunca geçmişte ve bugün Müslümanlar ister hükümlerin kaynağı ayetlere dayansın, ister kulların yorumlarına ve içtihatlarına dayansın hepsini dinden saymışlardır. Çünkü Arapça tabirle konuşuyor. Arapça ifadeyle konuşuyor din diyor. Yani adetin diyor. Yani yolun diyor. Yani sünnetin diyor. Yani yaşama düzenim diyor. Din diyor. Dinim bu diyor. Böyle olunca bu din kelimesinin ortaklaşa kullanımı, dinin hangi kapsama girdiğini, o tanımın Allah'ın ortaya koyduğu kurallar topluluğu dine mi, yoksa insanların ortaya koyduğu kurallar topluluğu dine mi girdiği konusu karışıyor. Usuller, yaşanacak dinin kaynaklarının tespiti, yorumlanmasına yönelik oluşturulan kurallar, hükümler yaşanacak dinin kurallarıdır, kulların yaptıkları. Kullanın yaptıkları nedir? Allah'ın hükümlerinin olmadığı alanlarda, özgür olduğu alanlarda ne yapmışlardır? Usuller koymuşlardır. Bunlar nedir usuller? Yaşanacak dinin kaynaklarının tespiti, yorumlanmasına yönelik metotlardır, kurallardır. İkincisi hükümlerdir. Yani yaşayacakları dinin kurallarını koymuşlardır. Böylece usuller ve hükümler yaşanacak din adına konduğuna göre, yaşayan da Müslüman olduğuna göre ortaya konan bütün kurallar ister usul ister hüküm olsun dine aittir demişlerdir. Genel yorum böyle olmuştur. Bunu yapanlar Müslüman olunca Müslümanların yaşadığı, yaşayacağı din İslam olunca insanların usullerini, hükümlerini de İslam dininden saymışlardır. Böylece insanların ürettiği usul ve fıkıh hükümlerine İslam fıkhı denilmiştir. Halbuki hadislerin hangisinin doğru yoldan gelip gelmediğini araştıran hadis usulüne ilişkin kuralların, ayetlerin hangi usullere göre yorumlanırsa daha doğru olur mantığıyla insanların ürettiği tefsir usulü kurallarının, kelamcıların, ihtigadın esaslarını ortaya koymak için ürettiği usul ve hükümlerinin, Müslümanların karşısına çıkan olaylarla, sorunlarla ilgili konularda Allah'ın ayetlerinin olmadığı yerlerde kulların ürettiği yorum ve kuralların ve bu konudaki usullerin asıl da İslam dininden sayılması zordur. Yani örnek yiyelim, İmam-ı Buhari hadisleri derlemek, toplamak ve bu konuda tasnif yapmak için bir usul geliştiriyor. Bu usulün, usul mantığının İslam dininin hükmü sayılması ve İslam dininin kuralı sayılması mümkün değilmiş. Veya Müslümin kurallarından veya işte Ebu Davud'un kurallarından. Veya İmam-ı Azam örnekleyelim doğru bir hüküme ulaşabilmek için kendine göre hem kaynakları değerlendirme metodu hem de hüküm verme metodu açısından belli metotlar geliştirmiştir. İmam-ı Azam'ın geliştirdiği bu metodun veya İmam Şafi'nin veya İmam Ahmet bin Ambel'in veya Vasıl bin Atan'ın veya Caferi bin Sadık'ın geliştirdiği metodun, bu metotların, usullerin İslam dininden sayılması mümkün değildir. Bunlar insan aklının, muhakemesinin doğruyu bulma, Allah'ın hükmünün olmadığı yerde doğruyu bulma çabalarının hangi metotlarla kendilerine göre daha isabetli olabileceğini, daha doğru olabileceğini tespit kurallardır. Bu kuralların İslam dininden sayılması zordur. Bu kurallardan gidilerek verilen hükümlerin de İslam dininden sayılması zordur. Çünkü İslam'ın temel kuralı dinde hüküm sahibi Allah'tır. Allah'ın insanı serbest bıraktığı alanda insanın ortaya koyduğu hükümlerin Allah'a ait olması ise abestir. Yani hiçbir insan, kendini kabul eden hiçbir insan, ya ben Allah'ın serbest bıraktığı, hüküm vermediği konularda önüme çıkan bir meseleyi en doğru şekilde kendime göre çözmek için ne yaptım? Belli metotlar geliştirdim ve belli hükümler verdim. Bu hükümler Allah'ın dinine aittir demem çok öbesttir. Mesela bugün hangimiz örnekleyelim? Çıkıp da bu odadaki herhangi birisi hangimiz çıkıp da belev ki bir ayeti anlamak için bile olsa kendine göre çok doğru metotlar oluşturursa ve sonuçta bu metotlara giderek bir ayeti anlamak için bir anlam oluşturursa dese ki ben yanılmamak için şu şu şu şu metotları ayet anlamada bir metotlar toplu oluşturdum. Bu topluluğa göre, metotlar topluna göre ben ayeti bu ayeti şöyle anlıyorum. Muhkem ayet değilse, müteşabih ayetse örneklerim. Böyle anlıyorum. Dedi. Bu oluşturduğu metotların ve oluşturduğu ayetin anlamının Allah'a ait olmasını iddia etmesi normal mi? Doğru bir şey mi yani? Yoksa abes bir şey mi? İnsanın ürettiği kendi metodu, insanın ürettiği kendi yorumu hiçbir zaman Allah'a ait olamaz. Bunu iddia etmek zordur. Müslümanların tarihte oluşturdukları kurumsal din kavramı, insanın buyurganlığı üzerine oluşan din kavramıdır. Dikkatinizi çekiyorum. Müslümanlar geçmişte ne oluşturmuşlardır? Bir kurumsal din kavramı oluşturmuşlardır. Bu kurumsal din kavramı insanın buyurganlığı üzerine oluşan din kavramıdır. Hangisi olursa olsun aile, dernek, vakıf, zanaat, kuruluşları, mezhepler, tarikatlar, cemaatler ve devlet kurumları yöneticileri İnsanların buyurganlığı üzerine kuruldur. Allah'ın hükümlerinin olmadığı alanlarda kurumsal din üretenler, Allah'ın Müslümanları özgür bıraktığı alanlarda Müslümanları yöneticilere bağlar. Ailede babaya, ailenin yönetisi olarak eşin, çocukların, gelinlerin, damatların, torunların özgürlük alanlarından müdahale eder. Dernek, vakıf, zanaat kuruluşlarında, mezhepçilik, tarikatçılık, cemaatçilik anlayışlarında Müslümanlara Allah'ın özgür bıraktığı alanlarda kurumların yöneticilerine yöneticiler olan dernek Vakıf sanat kuruluşları başkanları, mezhep imamları, tarikat şeyhleri, cemaat liderleri hükümleri altına alır. Onların emirleri altına alırlar. Onların buyurganlığı üzerine oturturlar. Böylece Allah'ın tanıdığı Müslümanların özgürlük alanları kısıtlanarak insanlar kurum liderlerine kul yapılır. Artık o kapsamlara giren insanlar kendi atlarına bir şey diyemez hale gelirler. Örneğin bir mürit şeyhine bir şey diyemez. Bir cemaat üyesi liderine bir şey diyemez. Bir zanaat kuruluşu üyesi o zanaat kuruluşunun başına bir şey diyemez. Bir vakıf kuruluşunun içinde olan vakıf yönetimine bir şey diyemez. Bir dernek kuruluşunun dernek yönetimine bir şey diyemez. Bir mezhep içerisinde bulunan mezhep imamına bir şey diyemez hale gelir. Böylece o tepedeki insanların buyurganlığı altında yeni bir din oluşur. Buna ne diyoruz? Buyurgan, kurumsal din. Bir arkadaşımız gündemden çok güzel etkilenmiş, paralel din diyor. Bu mantık oluşturulduktan sonra artık Müslüman mutlaka bir mezhebe, bir tarikata bağlanmak zorunda kalır. Yani şimdi siz kurumsal dinin mantığını oluşturduğunuz zaman artık siz bir mezhebe, bir tarikata bağlanmak zorunda kalırsınız. Bir mezhebe, bir mezhep imamına tabi olmadan dini yaşamak mümkün değildir. Kuralı oluşturulur. Buyurgan din kavramında. Çünkü mezhep bir kurum olmuştur. O buyurgan bir dindir. O buyurgan dinin çerçevesinde bir mezhebe bağlı olmayan kişi artık dinini yaşayamaz. Mümkün değildir. Herhangi bir Müslüman, ben hiçbir mezhebe bağlı değilim. Allah beni hüküm koymadığı alanlarda özgür bıraktı. Ben buna göre Allah'a dinler kendi görüşlerimi oluştururum, ona göre dinimi yaşarım diyemez. Buyurgan din kavramına göre. Bu hakkı Allah bana Maide Suresinin 101. ayetinde vermiştir derse, mezhepçiler tarafından derhal sapı kafir ilan edilir. Çünkü buyurgan din, kendisine uymayanı derhal sapı kafir ilan eder. Tarikatçılar ise, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır tekerlemesini üreterek, Müslümanın mutlaka bir tarikata bağlanması gerektiğini, değilse şeytana tabi olacağını ifade ederek, buyurgan din üretiminin kuralını uygularlar. Böylece mezhepçilik ve tarikatçılık anlayışı, mutlaka bütün insanları, ya mezheplerin liderlerine, ya da tarikatların liderlerine, kul yapmaya özen gösterir. Devlet kurumlarında ise, Nisa suresinin 59. ayeti, Müslümanları, Allah'a, Resul'e aralarından seçtikleri emir sahiplerine bağlar. Allah'ın, Nisa suresinin 59. ayetine belirttiği, Müslümanların emir sahiplerine uyma kuralı, oluşturulan bütün kurumlara uygulanır. Vakıf, dernek, aile, mezhep, tarikat, cemaat, her yerde, bu Nisa suresinin 59. ayeti şakır, şakır, şakır, şakır uygulamaya başlar ve bütün bu ayete bağlı olarak kurumlar oluşturulur mantık olarak. Böyle bir durum İslam'ın kelime-i tevhid anlayışına aykırı olduğu gibi Müslümanların Allah'a kul olmaları prensibine de aykırıdır. Bu şekilde genellemek. Hangisi olursa olsun bütün kurumların ürettiği din kurallarının Allah'ın dini olan İslam'da hiçbir ilgisi yoktur. İster devlet yöneticisi, ister diğerleri olsun. Hangisi üretirse üretsin. Mesela Hazreti Ömer'in, örnekleyelim, kendi halifeliği döneminde Allah'ın hükümlerinin olmadığı yerlerde bir halife olarak, bir devlet başkanı olarak ürettiği hükümlerin, uyguladığı yasaların Allah'ın diniyle hiçbir alakası yoktur. Hazreti Ömer'in iştahatlarının veya Hazreti Ebu Bekir'in veya Hazreti Osman'ın iştahatlarının hiçbir şekilde Allah'ın diniyle hiçbir alakası yoktur. Orada o insanlar ne yapmışlardır? Allah'ın kendilerini özgür bıraktığı alanda yöneticilik de yetkisini kullanarak ne yapmışlardır? önce birey olarak, insan olarak Allah'ın verdiği hakkı, tanıdığı hakkı kullanmışlardır. Nedir o hak? Allah'ın hükmünün olmadığı yerde özgürdürler ve halkın kendilerine ile verdikleri yetkiyi de kullanarak hem kendilerinin hem halkın haklarını korumak için adil bir karar vermeye çalışmışlardır. Onların adil bir şekilde karar vermeye çalışmaları mevcut sorunlara karşılık verdikleri kararları Allah'ın farz kıldığı, haram kıldığı, helal kıldığı hükmüyle eş kılmak ve böylece Allah'ın dininden saymak mümkün değildir. Nitekim ondan sonraki, diyelim ki Hz. Ebu verdiği verdiği birli bir konuda varsa, daha sonraki bir halife farklı bir kural verebilir. Çünkü o din değildir. Ama Allah'ın hükmünün olduğu yerde farklı kural vermesi mümkün değildir. Ama bugün, bugün çok ilginç şahsiler vardır. Geçmişte özellikle dört büyük halifenin verdiği yasalar, hükümler veya onların iştahatları dinin temel rüknü gibi kabul edilmiştir. Mesela benim mesleğim biraz ekonomi dalına girdiği için genelde eskiden hep ekonomiyle ilgili seminerler verdirirlerdi bana 70'li yıllarda. O dönemlerden hatırladığım bir anıyı ben size anlatayım. Örnekleyelim Bugün Hanefi mezhebinin bazı görüşlerine göre değil de genel görüşüne göre kişiler ki bugün öyle uygulanıyor kişiler zekatlarını elden insanlara verebilir. Halbuki Resulullah dönemine ve Hazreti Ebu Bekir dönemine ve Hazreti Ömer dönemine baktığımız zaman zekatı devlet toplar, devlet dağıtırdı zekatı. Hazreti Osman döneminde zekatın uygulamasında Hazreti Osman bir değişiklik yaptı. Hazreti Osman'ın soyu biraz ekonomist bir soydu. Yani ticareti çok iyi kavrayan, ekonomiyi çok iyi kavrayan bir soydu. Onların tarihsel geleneğiydi bu. Hazreti Osman zekat amillerini yani toplayıcılarını ülke çapında dağıttığı zaman onların topladığı zekatla onların masraflarını karşılaştırmaya başladı. Yani bir hesap kitap yaptı, bir maliyet yaptı. Zekatın uygulamasının tarihine baktığınız zaman bunları okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Bu hesaplarda Hazreti Osman şunu gördü. Belli belgelere giden amiller kendi masraflarını dahi toparlayacak bir zekatı toplayamıyorlar. Gittikleri yerlerde zekat verecekler az, zekat alacaklar çok ama amiller zekatı topluyor, kendi maaşlarını karşılamıyor. Kendi yol masraflarını karşılamıyor. E zekatın dağıtılma sınıflarından birisi de amiller. O sekiz sınıftan birisi de amiller. Yani zekat toplayıcılar. Hazreti Osman bakıyor, bazı bölgelerde amile verilen para, amile verilen masraflar toplanan zekatlarla bile karşılanmıyor. Başka yerlerdeki toplanan zekatlardan onların maaşları karşılanıyor. Hazreti Osman bütün bunları tespit ettiriyor, bölge bölge. Ve şöyle bir fetva veriyor. Diyor ki, bundan böyle amillerin masraflarını dahi karşılayamayan bölgelerde halk kendi zekatlarını kendisi dağıtsın orlara amil göndermeyeceğim diyor. Ama diğer yerlere gönderiyor. Yani karlı olan bölgelere, maliyeti iyi olan bölgelere gönderiyor. Oralarda amiller gidiyor, maaşlarını alıyor, toplanıyor, bolca zekat geliyor, sekiz sınıfa dağıtılıyor. Şimdi Hz. Osman'ın bu fetvası daha sonraki dönemlerde Özellikle işte Hanefi mezhebinin mevcut siyasetçilerle anlaşır duruma geldiği dönemlerde ve mevcut siyasi dönemlerde Hanefi mezhebinin artık tamamıyla siyasi iktidarlara göre kararlar aldığı dönemlerde devletin zekat toplama meselesini ortadan kaldırıyorlar bir fetvayla. Hazreti Osman'ın fetvasına dayanarak millet elden alabilir, elden verebilir diyorlar amile gerek yoktur diyorlar. Toplanmasına, devletin toplanmasına gerek yoktur diyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde de Diyanet İşleri Başkanlığı bu fetvadan giderek bu uygulamayı rahatlıkla bu topluma yaptırıyor. Yani devletin zekat toplamasına gerek yok. Siz kendiniz verebilirsiniz diyor. Herkes kendi hesabını ve onlara da yardım ediyor artık Diyanet. İşte nisab şudur, şu kadar verilir, işte şöyle hesaplayacaksınız, böyle hesaplayacaksınız diye millete de yardım ediyor. Ama Resul'ün sünnetine baktığımız zaman, Tevbe Suresinin 60. ayeti geldiğinden itibaren Resul'ün sünnetine baktığımız zaman tarihte ve ondan sonraki Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in sünnetine baktığımız zaman devlet topladı, devlet dağıttı. Hazreti Osman bunu böldü. Fetvasıyla. Şurası muhakkaktır ki her dönemin kendi şartları var. Her dönemde olduğu gibi değişik mekanlardaki Mekanların da kendi şartları var. Dönemlerin, mekanların kendi şartlarında çıkacak olan olaylar, sorunlar, olayları, sorunları yaşayacak olanlar tarafından yorumlanır ve çözümlenir. Bütün bu yorumları, çözümleri Allah'ın hükümleriyle eşitlemek zaten kabul edilmezken, bir de eski dönemlerin, mekanlarının şartlarından çıkan ve olayların, sorunların yorumlarını, çözümlerini bütün zamanlara hakim kılmak, Müslümanlara yapılan en büyük zulüm olsa da gerek. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bugün içinde yaşadığımız bir toplum var. Bugünkü içinde yaşadığımız toplumun şartları var. Bu mekanın şartları var. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisindeki şartlar var. Suriye'de Arabistan'ın içindeki şartlar var. Mısır'daki şartlar var. Suriye'deki, İran'daki Pakistan'daki şartlar var. Yani Müslüman ülkelerdeki şartlar var mekan farkıyla. Bir de zaman var. İşte 20. asrı yaşıyoruz, 21. asrı yaşıyoruz. Bu zaman var. Bu zamanda örnekleyelim, Müslümanlar kendi sorunlarını, kendi mekanlarında kendilerine göre çözdüler. Doğru veya yanlış. Şimdi, bu dönemin bütün çözümlerini geleceğe aktararak örnekleyelim, 2100 yılında yaşayacak Müslüman topluluklara Sizden 100 yıl öncedeki toplum bu sorunları böyle çözdü, siz buna uymak zorundasınız desek. Ne olur? Ne olur soruyorum size. Zulüm olmaz mı? O 2100 yılında yaşayacak insanların kendi şartları, kendi mekanlarının şartları, kendi zamanlarının şartları olmayacak mı? Onların kendi sorunlarını kendilerinin çözme hakkı olmayacak mı? Elbette olacak. İşte bizim bugün klasik din anlayışımızda bize denilen budur bugünkü insanlara denilen budur. Siz kendi zamanınızın, kendi şartlarınızın sorunlarını çözemezsiniz. E sizden önce zaten bunlar geçmişte çözüldü. E kardeşim, o çözüldü de onlar kendi zamanının, kendi şartlarının da çözdüler. Kendi mekanlarının şartlarını da çözdüler. İmam Şafi bile demedi mi? Şam'da bazı konularda belli fetvalar verdi. Aynı konularda Mısır'da başka fetvalar verdi. Millet dedi, ya İmam, bu nasıl iş? Orada başka söylüyorum, e, orası Şam, burası Mısır demedi mi? E, dedi, bu bile mekan şartlarında, Faki'nin bile farklı şartlar verdiği bir dönemde, sen nasıl olur da, örnekleyelim, İmam Şafi'nin Mısır'da, İmam Şafi'nin Şam'da verdiği hükümleri bugüne hakim kılarsın. Veya Kufede İmam-ı Azam'ın verdiği hükümleri bugüne hakim kılarsın. Veya işte Abbasid Devleti'ne memur olmuş İmam-ı Azam'ın talebelerinin verdiği hükümleri, i̇mam Abbasi devletin mantığına göre çözdüğü hükümleri bugünkü zamana hakim kılarsın. Hangi mantıkla beni oraya köle kılarsın diye sormuyor Müslüman. Dikkatinizi çekiyorum. Gelen klasik din diyor ki hayır sen çözemezsin sorununu. Sen kendi zamanın şartlarını yorumlayamazsın. Kendi olaylarını yorumlayamazsın. Allah bu hakkı sana tanımıyor diyor. Bu yurgan din ya onun için. Akleden insan bilir ki, ne Resul döneminin şartları, ne de sonraki dönemlerde Müslümanların kurduğu devletlerin şartları, sorunları aynı değildir. Mesela günümüzün sorunlarının, şartlarının, Resul devrinin şartlarıyla aynı demek mümkün değildir. Mümkün mü? Yani siz şimdi Mekke'de yaşanan o günkü şartlarla, Medine'de yaşanan o şartlarla, o gün şartlarla, bugünkü şartları kıyaslamanız mümkün mü? Aynı mıdır yani? Dört halife devrinde çözülen sorunlar bugüne ne kadar ışık tutabilir? Belki ilçe bazında bir mantık bazında bize bir ışık tutabilir ama teferrat bazında asla tutamaz. Emeviler, Abbasiler, Memluklar, Osmanlı devri o devirlerin şartları, sorunları, çözümleri bugüne ne kadar etkiler, ne kadar ışık olabilir? O dönemlerin siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal yapılanmalarıyla bugün aynı mı o yapılanmalar? Elbette akıl sahipleri hiçbir zaman o dönemlerin şartlarıyla sorunlarının aynı olmayacağını bilir. Elbette o dönemlerin çözümleri bu dönemlere uymaz. Zaten Allah o nedenle dinin temel kurallarını koyarak hüküm koymadığı konularda insanları özgür bırakmıştır. Temel kuralları koymuş, sonra insanları özgür bırakmış. Allah'tan daha iyi mi biliyoruz neden böyle yaptı diye. Allah bu nimeti bunun için veriyor bize. Herkes kendi zamanında kendi şartına göre, kendi yaşam şartına göre Özgür olduğu alanlarda rahatlıkla sorunlarını çözebilsin, olayları değerlendirebilsin, yaşamını huzurlu, barış içinde yaşamabilsin, esenliğe kavuşabilsin istemiştir. Hiç kimsenin Allah'ın özgür bıraktığı alanda Müslümanları kendine kul etme, hiçbir kurumun kendisine kul etme hakkı yok. Böyle bir şey yok. Şimdi Allah'ın bu nimetini anlamak çok mu zor? Çok mu zor yani? Allah insanlara böyle bir nimeti vermişken bunu anlamak çok mu zor? Niçin insanlar Allah'ın müminleri özgür bıraktığı alanda onları kendi zamanlarına, kendi şartlarına bağlamak ister? Niçin? Hadi diyelim ki aynı dönemde yaşıyoruz bazıları zorba çıktı. Kendi anlayışlarına, kendi yorumlarına insanları kul etmek istiyorlar. Bunu anlarız çünkü aynı dönemde yaşıyoruz. Bazılarının kibri vardır, bazılarının hırsı vardır, bazılarının efendim başka şeyi vardır. Kendi hükümlerine insanları zorla kabul ettirmek ister, dayatmak ister. Bunu anlarız. Deriz ki amenna hani o adam, o insanlar rahat düşünmemizi, rahat fikir üretmemizi, rahat sorunlarımızı çözmemizi istemiyorlar. Kendi buldukları yolla bize dayatıyorlar. Çünkü bizim sırtımızdan egemenlik kazanmak istiyorlar. Bizim sırtımızdan geçinmek istiyorlar. Bunun için yapıyorlar deriz. Peki bundan bin yıl öncekinin düşünceleri, bin yıl öncekinin görüşleri bugün benim niye bağlasın? Benim sırtımdan geçim mi sağlayacak? Sorusuna evet geçim sağlıyor. Onlar değil ama onların Adını kullanarak insanlar geçim sağlıyor. Dikkatinizi çekiyorum. İmam Azda'nın adını, İmam Şafi'nin adını, İmam Muhammed'in adını, İmam Caferi adını, İmam Ahmet bin Hanbal'in adını kullanarak geçim sağlıyor. Sırtıma biniyor, aklıma biniyor, irademe biniyor, yaşamıma biniyor. Ondan sonra diyor ki din budur diyor. Geçim sağlıyor. Allah Müslümanlara değişen zaman şart, mekanların oluşturduğu sorunlarda özgürce adaleti esas alarak çözüm üretsinler istemiştir. Ama gelin görün ki Buyurgan din kurumunun tabileri önce içtihat kapısını kapatmışlar. Sonra mezhepçiler, Müslümanları mezheplere, tarikatçılar, Müslümanları tarikatlara, cemaatçiler, Müslümanları cemaatlere köle kılmışlardır. İşin garibi, geçmiş dönemlerde üretilen bütün çözümler sonraki devirlerde de uygulanamamıştır. Dikkatinizi çekiyorum. Alın İslam hukuku diye kitapları önümüze koyun kimi 20 yıl, kimi 40 yıl, kimi 30 yıl, kimi 15 yıl koyun önümüze okumaya başlayın. Ben naçizane bunlardan 3-5 tane cildi okudum. Tamamını okudum şöyle ne var ne yok diye okudum. Gördüm ki geçmişte verilen hükümler daha sonraki dönemlerde uygulanamamıştır. Uygulanmayan her hüküm tabi fakihler, tabi müridler tarafından üretilen fetvalarla zamana uydurulmaya çalışılmıştır. Mesela Bugün Hanefi mezhebi dediğiniz zaman, Hanefi mezhebinin hukuku diye elimize, önümüze konulan kitaplara baktığınız zaman içinden kaç tanesi İmam-ı Azam'a ait diye sorsan belki sıfırdır. Dikkatini çekiyorum. Veya bugün Şafii mezhebi dediğin zaman kaç tanesi gerçekten i̇mam Şafiye Şafii'ye aittir desen belki sıfır, belki yüzde beş, yüzde ondur. Çünkü İmam Şafi en azından bir kitaplar yazmış. İmam-ı Azam'ın kitabı da yok ortaya. Kendi yazdı. Rivayet usulüyle Numan bin Sabit'ten aldıkları fıkıh kaydarı veya hükümler vardır. Ravileri yani onun tabileri, talebeleri rivayet etmiştir. Sonradan onun adına kitaplar yazmışlardır. Ama ne yapmışlardır? Her geçen gün, her geçen zamanda fetvalarla ara, iştahat dememişlerdir ona, ara fetvalarla hükümleri değiştire değiştire zamanlarına uydurmuşlardır. İştahatları kaldırmışlardır, fetva makamını getirmişlerdir, fetva mantığını getirmişlerdir ve böylece fetvalarla sürekli kendi zamanlarına uydurmaya başlamışlardır. Çünkü 100 yıl önceki iştahatların veya 100 yıl önceki fetvaların 100 yıl sonra uygulanması mümkün değildir. Zaman değişmiş, şart değişmiştir. Böyle olmasına rağmen hala da o zamana, o zamanın hükümlerine bağlanmayı esas kabul eden bir mantık üretmişlerdir. Kendileri yapmadıkları halde. Fetva makamlarıyla sürekli değiştirdikleri halde, iştahat kapısını kapatıp topluma aynı mantığı yerleştirmeye çalışmışlardır. Tabi böyle yapanlar, yani fetvalarıyla o mezheplerin hükümlerini zamanına uydurmaya çalışanlar, tabi olanlar ve böyle yapmanı, yapması uygun görülen takihler, yani onlar yapabilir dediğimiz fakirler, mezhepcilik değirmeninden geçerek öğütülmüş, deyni o noktada belli bir yere getirilmiş, yıkanmış, adeta mezhepciliğin robotu haline gelmiş, sadece geçmişten rivayet etmesini bilen ve ara yorumlar yapan, ancak iradi kararlarını tamamıyla reddederek veremeyen, sadece tevil ederek, şerh ederek, eski tabirle yorumlayarak, şerh ederek ortaya koyan, mekanik bir aktarıcı haline gelmişlerdir. Aynı şekilde tarikatlara bağlı mukallit şeyhler aynı şekildedir. Onlar da şeyhliklerini önceki şeyhlerden sinsile yoluyla alan, kendi iradeleriyle özgürce şeyh olamayan, binlerce yıl ötesinden gelen emir ve usullerle şeyhliğe atanan, aklını, iradesini dünya yaşamının dışında bırakan kişilerdir. Bu nedenle gerek mukallit mesaf yani fakirleri, gerekse mukallit şeyhler zamanlarını özgürce okuyarak zamana hükmedemezler. İşte son dönemde ülkemizde işte Sayın Nursi çıkmış tarikata ve mezheplere tarikata direk mezheplere dolaylı olarak karşı çıkarak zamanın müfessiri, zamanın alimi olma noktasında mantık üretmiştir. Dikkatinizi çekiyorum. Onun için tabileri onu zamanın dediğisi yani zamana hükmeden, zamanı yorumlayan olarak şey yaparlar. Çünkü Zaten o, tarikatçılığı reddederek, tarikatların yıllarca getirdiği o birikintiye hayır demiştir. Mezhep ekolünü tamamıyla işlememiş, içine girmemiş, dolaylı olarak hemen kenarından dolaşmıştır. Dikkatli okuyun. Onun için onların yönettiği Müslümanlarda yani o geçmişten gelen şeyler bukalit olarak tabi olan tarikatların ve mezhep anlayışlarının yönettiği Müslümanlarda çağlarında yaşadıkları sorunları ya görmezden gelmeye ya sorunlar içinde boğulmaya ya da Müslüman olarak çözemedikleri sorunları küfür sistemlerine göre yaşamaya çalışmışlardır. içinde yaşadığımız dönemde. Yani işin gerçeği nedir? Örnekleyelim bugün. İşte içinde yaşadığımız toplumuza bakalım. Sokağa çıktığı andan itibaren kapitalist bir sistem uygulanıyor. Layık kapitalist bir sistem uygulanıyor. Kültürü ne? Kültürü Geçmişten gelen bir dini yaşıyor. Ya tarikat anlayışıyla ya mezhepçilik anlayışıyla ya cemaatçilik anlayışıyla yaşıyor. Fakat sokağa çıktığı zaman sıcağı sıcağına gerçekle karşılaşıyor. Sorunlarla karşılaşıyor. Bu batıdan alınmış yasalarla yönetilen bir layık cumhuriyette bir rejim içinde yaşıyor ve birçok sorunu var. Nasıl çözecek? Tarikatçılık anlayışı diyor ki biz şeyhimize bağlıyız, geçmişten gelen hükümlere bağlıyız. Bugünü yorumlayamıyor. Mezhepçilik anlayışı diyor ki, saat kapısı kapandı, fahihler de bitti artık. Eskisi gibi nerede fakir? Yok. Fetva verecek, o da yok. Ne yapacağız? Eskiden gelen hükümlere göre çözeceğiz. Peki eskiden gelen hükümler sorunu çözüyor mu? Çözmüyor. Müslüman sorunu çözmeye kalkarsa, ya tarikat dışına çıkacak, ya mezhep dışına çıkacak. Cesareti varsa mezhepsiz ve tarikatsız olacak veya cemaatsiz olacak. Zaten böyle yaptığı zaman sapık oluyor, kafir oluyor, ilan ediliyor hemen. Peki sorun çözülüyor mu? Çözülmüyor. Meslebin içinde kaldığı zaman, tarikatın içinde kaldığı zaman, cemaatin içinde kaldığı zaman sorun çözülmüyor. Ama o sorun yaşanıyor. İşte sokağa çıktığı andan itibaren yaşıyor Müslüman. Sorunu çözebiliyor mu? Çözemiyor. Ama sorunu yaşıyor. Peki yaşadığı sorunu neye göre yaşıyor? İçinde yaşadığı düzenin kurallarına göre yaşıyor. İçindeki düzenin kuralları İslam'a göre mi düzenlenmiş? Hayır. Dikkat ediyor musunuz mantığı? Öyle bir mantık kuruluyor ki... Eğer düzen zulüm düzeni ise zulüm düzenine göre. Eğer düzen küfür düzeni ise küfür düzenine göre. Eğer düzen bir başka sosyalist düzen ise sosyalist göre. Eğer düzen kapitalist düzene göre ise kapitalist düzene göre. Müslümanlar sokağa çıktığı andan itibaren yaşatılıyor. Neden? Çünkü mezhep anlayışı ona sorunu çözdürmüyor. Tarikat anlayışı ona sorunu çözdürmüyor. Cemaat anlayışı ona sorunu çözdürmüyor. Buyurgan din anlayışıyla hep geçmişten gelen çözümlerle Buyur sorunları çöz diyor. Geçmişten gelen hiçbir hükümde bugünün sorunlarını çözmüyor. Bugünün sorunları çözülmeyince Müslümanlar ne yazık ki içinde yaşadığı düzenin kurallarına uyuyor. Mecburen. Mecburen uyuyor. İşte geçmişte Müslümanların oluşturduğu devletleri yıkan anlayış bu. Dikkatini çekiyorum. Emevi zalim olmuş, zulüm düzeni haline gelmiş, Abbasi zulüm düzeni haline gelmiş... Örneklerin Memlük Sultanlığı zulüm düzenine haline gelmiş, Osmanlı Sultanlığı zulüm düzenine haline gelmiş, sorunu çözen yok. Bir fetva hemen fitne çıkmasın diye isyan edilmez denmiş, mevcut zulüm düzeninin kurallarına göre uygulanmış. Örnek vermeye kalkarsak her birinden sayfalar ve saatler bitmez. Zaman zaman burada sunumlar yaparken örnekler veriyorum işte o dönemlere ait Allah'ın dinine aykırı kuralları. Mesela en basit, sıkça verdiğim örnek, Osmanlı'nın oluşturduğu Yeniçeri Ocakları'nda, o işte Yeniçeri Ocakları'ndaki kişiler Müslüman değil mi? Elbette Müslüman ama evlenmeleri yasak. Niye göre? Niye göre yasak? İçki içmeleri serbest. Çünkü bektaşi eğitimiyle, bektaşi şeyhleri tarafından geliştirilmek, eğitilmek üzere Osmanlı padişalları tarafından bektaşi şeyhlerine teslim edilmiş. Namaz kılmasalar da olur, içki içebilirler ama evlenemezler ama toplumla haşir neşir olamazlar. Örnekleyelim, ocaklarda yaşarlar ama toplum içine asla girmeleri kabul edilemez. Ancak rütbeleşmiş, daha üst seviyelere gelmişse artık toplum içine gelir, evlenebilir olur. Ama asker olarak kaldığı müddetçe, yeniçeri eli olarak kaldığı müddetçe topluma girmesi yasaktır. Müslüman kardeşleriyle beraber toplum içinde görünmesi yasaktır. Evlenmesi yasaktır. Neye göre? Hangi Allah'ın hükmüne göre böyle bir şey yapabilirler? Allah evlendirin insanları bekarlarınızı deyip dururken, mümin kardeşleriniz birlikte yaşayın deyip dururken ama fetva verilmiştir veya uygulama yapılmıştır işte. Ve kimse de kanıtlamamıştır artık. Yani orada medreseler vardır, orada Şeyhülislam vardır, orada Fakihler vardır. Kimse de ya padişah ne yapıyorsunuz, neye göre böyle bir şey, uygulama yapıyorsunuz, niçin bu adamlar evlenemez diyorsunuz, niçin bu adamlar topluma giremez diyorsunuz, niçin bu adamlara işçiyi serbest kıldınız, niçin bu adamları Bektaşşşehirlerine teslim ettiniz desen olacak boyun gidiyor. Şeyhülislam böyle bir şey ise boynu gidiyor. Bitti. Böylece İslam'ın yaşam sisteminin özlerinden ayrılarak yıkılıp gittiler. Osmanlı hilafetinin yıkılışından bu yana Müslümanların özgürlük adımlarını geciktirmelerinin de temelinde yatan bu. Bugüne kadar eğer Osmanlı'nın yıkılışından bu yana 100 yıl geçtiyse hala da Müslüman ülkelerde bir kıpırdanışı yoksa temel neden bu. Müslümanlar zamanın şartlarının sorunlarını çözecek bir akla, bir ehliyete, bir ergenliğe sahip olarak yetiştirilmediler. Müslümanlar uzun yıllardır geçmişten gelen mezhep ekollerinin mukallid tarikat anlayışlarını ürettiği, çözümlerle kurtuluş ararken İslam dışı düzenlere göre yaşamlarını sürdürdüler. İslam dışı düzenlere göre yaşarken de inandıkları gibi yaşamadıklarında yaşadıkları gibi inanmak zorunda bırakıldılar. Konuya günümüz açısından bakarsak bugünün Müslümanlarına İslam dini olarak gelen kültürün çoğunluğu Müslümanların yorumlarından ve çözümlerinden oluşmaktadır. Hadis, fıkıh, tefsir, kelam usulleri, hadislere sahih Doğru, mevzu diye verilen hükümler, mezheplerin olaylara, sorunlara verdiği hükümler, kelamcıların itikad adına ürettiği usuller ve hükümler, tarikatların, mezheplerin, cemaatlerin iç yapılarında oluşturduğu usuller ve hükümler, yani erkan, tarikatlarda erkan deniyor ya, erkanlar, bugün Müslümanların kültüründe İslam olarak algılanmaktadır. Dikkatinizi çekiyorum. Mesela bir mürid, o tarikattan öğrendiği her şeye İslam diyor. Mesela bir mezhebe bağlı kişi mukallit, halktan veya fakih düzeyinde olsun fark etmiyor. Arafetvacı olsun fark etmiyor. O mezhep kültüründen gelen bütün hükümlere İslam diyor. İslam. Bunlar İslam'ın hükmü diyor. İnsanların yorumlarının, hükümlerinin İslam olarak algılandığı bir anlayışla ayetler okunduğunda dikkatini çekiyor. Ayetleri doğru anlamak mümkün mü? İşin Esas can alıcı noktası bu. Tesirleri okuyup tesirdeki bütün yorumları Kur'an'ın yorumu olarak kabul edersek, örnekleyelim. Fıkıh kitaplarını okuyup, fıkır kitaplarındaki bütün hükümleri İslam'ın hükmü olarak kabul edersek, tarikatlardan öğrenilen bütün erkanı usulleri İslam olarak kabul edersek, bu kafa yapısıyla, bu mantık yapısıyla biz ayetleri okursak anlamamız mümkün mü? Bu gelen kültürlerin %90'ı, %95'i insanların yorumlarından ibarettir. İnsanların yorumlarından bir din elde edersek, bu dine göre gider Allah'ın ayetlerini okumaya kalkarsak anlamamız mümkün mü? Bu soruya evet demek mümkün değil. Nasıl ehli kitap, Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın gönderdiği ayetleri anlamadıysa o dönemde, çünkü onlar da Yahudiler de hahamlarının alimlerinin, Hristiyanlar da rahiplerinin, papazlarının alimlerinin, ürettiği bütün kültürü bütün kültürü Hristiyanlık ve Yahudilik kabul ettikleri için o gözde Allah'ın ayetlerini Resulullah'tan dinlediklerinde hiçbir şey anlamadılar. Bugün de Müslümanlar onun için bu gözde baktıkları zaman Allah'ın ayetleri okunduğu zaman hiçbir şey anlamıyorlar. Niye? Çünkü gözleri kölerdi. İnsanların yorumlarına din diyorlar. İnsanların hükümlerine din diyorlar. İnsanların erkanlarına, usullerine din diyorlar. Ehli kitap gibi. Geçen de Mardin'e gittim. Mardin'de bir arkadaş bir manastıra götürdü. Orada bir yetkili ile görüştük. Bayağı okumuş birisiydi yani. Süryani mezhebine bağlı. Hristiyanlığın Süryani koluna bağlı. Bana bir tane İncil hediye etti. Yazdı, hediye etti. Ve verirken şöyle dedi. Mehmet kardeş, bu kitap verdiğim şu kitap, Hz. İsa'ya Allah'tan gelen ayetlerden oluşmuyor. Bu kitap, Hz. İsa'nın arkadaşlarının İsa hakkında söylediği hikayelerden oluşuyor. Adamın tespitini görüyor musunuz? Müthiş bir tespitti. Kalktım elini sıktım. Sen dedim birkaç adım sonra belli bir yere gelirsin. Bugün Müslümanların da aynı şekilde İslam dini diye öğrendiklerinin yüzde doksanı, doksan beşi nedir? Şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi, şu şuna hükmetti, bu buna hükmetti diye insanların görüşlerinden ibarettir. Ama Allah'a binlerce şükür ki kitap elimizde duruyor. Onu anlamanın tek yolu bu kültürlerin kafamızda oluşturduğu mantığın dışına çıkmaktır. Çıkabildiğimiz zaman anlamaya başlarız. Her şeyden önce insanların yorum, hüküm ürettiği konularda Allah'ın hükmü yoktur. Temel ilke budur. Eğer insanlar bir şey yorumluyorsa, bir şey hükmediyorsa, bazı konularda kararlar vermişse, fetvalar ve iştahatlar yapmışsa zaten orada Allah'ın hükmü yoktur. Halbuki İslam Allah'ın hükümlerinden oluşur. Temel kural budur. Kaldı ki Allah'ın ayetlerinde olan konularda, hükümlerde bile geçmişte oluşturulan anlayışlar, hükümlerin bu zamana, bu mekana uyum sağlaması mümkün değildir. Dikkat edin bakın sözüme. Allah'ın ayetlerindeki bir hüküm bile olsa ve bu hükmin uygulanışı anındaki o günkü anlayış, o günkü mantık bile bu zamana, bu mekana uyum sağlamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın açıkça belirtmediği, hüküm vermediği tüm konular insanların yorumlarına yani zanlarına sahiptir. İnsanlar kendi zamanına, bilgisine, insani kapasitelerine göre zanda bulunup zanlı galiplerini yorum, hüküm haline getirirler. İnsanların zanlı galiplerini Allah'ın bilgileriyle eşitlemek mümkün değildir. Mesela örnek vereceğim birkaç tane şimdi. Mesela Kaptan Kusto tatlı su ile tuzlu suyun karışmadığı yeri bulunca Bugün Müslümanlar işte mucize dediler. Ayet tatlı su ile tuzlu suyun birleşmediğinden söz etmişti dediler. Şimdi meallere tefsirlere tatlı su ile tuzlu suyun birleşmediği ayetin açıklamasına Kaptan Kusto'nun bulduğu yeri delil gösteriyorlar. Peki Kaptan Kusto yeri tespiti etmeden Müslümanlar bu ayeti nasıl mı yorumluyorlardı? Yani Kaptan Kusto 70'li yıllarda bunu tespit etti. Müslümanlar o tespit etmeden bu ayeti nasıl yorumluyorlardı? Hiç merak ettiniz mi? Gerçekten geçmişte bu denizin kaptan kustuğu tarafından bulunmasından önce bu ayeti Müslümanlar okuyordu da nasıl yorumluyorlardı diye merak ettiniz mi? Furkan suresinin 53. ayetindeki birinin suyu tatlı, susuzluğu giderici, diğerinin ki tuzlu, acı, iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan odur ayeti geçmiş tesirlerde nasıl yorumlanmıştır? Evet, Deniz kayıp değil ama yerini bilen yok. Küçük usta kim biliyordu ki? Deniz her zaman vardı. Hiç merak edip de önceki tefsirlerde bunların nasıl açıklandığını okudunuz mu? Tefsir okumalarında bu ayetin açıklamasına dair bir yorum benim bir hali dikkatimi çekti. Ayetin açıklanması ilgili olarak müfessir şöyle diyordu. Bakınız. Furkan suresinin 53. ayetinin açıklamasına daha kaptan kusta yok ortaya da. Olmaz olur mu küçük usta? Git. Elmanlı'nın Otuzlu yıllarda yazdığı tefsiri oku. Git itmi kesiri oku. Delil istiyorsun. Git oku da bir gör. Nasıl yorumluyor? Şöyle açıklıyor. Ve bu açıklama benim de hoşuma gitmişti o dönemde. Yani ben Kaptan Kuston'un bulduktan sonraki dönemde okuyorum. Geçmişten okuyorum. Allah burada, yani bu ayetin açıklamasında şöyle açıklıyor. Allah burada insandan örnek veriyor. İnsanda iyi huylar vardır. Onlar tatlıdır. İnsanda kötü huylar vardır. Onlar acıdır. Ve insan sudan yaratılmıştır. Sudan yaratılan insanda iyi huylar, kötü huylar yan yanadır ama asla birleşmezler. Allah onların arasına engel koymuştur. Bakın, Furkan suresinin el düşündüğü ayetini böyle açıklıyorlar. Buna benzer açıklamalarla açıklıyorlar. Çünkü deniz yok ortaya İnsan sudan yaratılarak bir denize benzetiliyor. Şimdi bu açıklamaya bakarsanız gerçekten çok harika bir yorum. Ama Kaptan Kusto denizi buldu, işi bitirdi. Şimdi hiç böyle açıklamalar yapılmıyor. Hemen Kaptan Kusto'nun denizi bulduğu konum, yer ve tarih belirleniyor. Diyor ki işte bu günümüzdedir, yıllar sonra Kaptan Kusto bunu buldu. Hidayetine karışamayız küçük usta, sorular sorma. Allah'ın hidayeti kime nasipse o olur. Bize ne ondan? Hidayet ne bizim elimizde ne Kaptan Kusto'nun elinde. Mesela Arap aile yapısının sorunlarını çözen ayetler. Şimdi Kur'an'ı okuyoruz. Ayetler geldi, aile yapısıyla ilgili ayetler geldi. Onun sorunlarını çözüyor. Arapların yaşadığı ailevi sorunlar üzerine indiriliyor. Birçok sorun çıkıyor, onlara üzerine indiriliyor. Elbette Arapların aile sorunlarını çözen ayetler, kıyamete kadar geçerli olacak aileyle ilgili hükümler getirdi. Mutlaka. Bunu inkar edemeyiz. Ancak Araplardan başka toplumlar da Müslüman olmaya başlayınca ne gördük? Fars aile yapısı ve sorunları, Türk aile yapısı ve sorunları, Yahudi aile yapısı ve sorunları, Hristiyan ailesi yapısı ve sorunları, Hindu aile yapısı ve sorunları aynı değil. Farslardan Müslüman olan oldu, Türklerden Müslüman olan oldu, Yahudilerden Müslüman olan oldu, Hristiyanlardan Müslüman olan oldu, Hindulardan Müslüman olanlar oldu. Şimdi dünyada bunlar var. Şimdi Farslardan, Türklerden, Hristiyanlardan, Yahudilerden, Hindulardan Müslüman olan toplumlar farklı aile yapılarının getirdiği sorunları, yaşayacaklar mı yaşamayacaklar mı? Elbette yaşayacaklar. Sorunları Arap aile yapısının getirdiği sorunlardan farklı olacak mı, olmayacak mı? Elbette olacak. Bu yönde gelen ayetler onların yapılarına da hükmedecek, onların sorunlarını da çözecek. Evet. Peki Allah'ın aile sorunlarını çözen ayetlerin hükümleri bütün dünyadaki aile yapılarını kapsayıcı şekilde anlaşılacak mı? Evet. Doğal olan bu. Ancak görünen de olur ki bütün aile yapıları Arap aile yapısına benzetilmeye çalışılmıştır. Çünkü bu hükümler anlaşılırken sadece Allah'ın gönderdiği hükümler dile getirilmemiştir. Arapların aile yapısına ait geleneklerindeki bir sürü şey din olarak bize aktarılmıştır. Ve bütün aile yapıları Arapların aile yapısına benzetilmeye çalışılmıştır. Tarihte oluşturulan İslam'da aile kurumu, Arap kökenli olmayan bütün Müslüman aile yapılarını Araplaştırma amacını taşır. Temelde budur bakış tarzıyla. Ve bundan dolayı da çatışma çıkar. Mesela şahitlikle ilgili gelen hükümler günümüzün iletişimi sosyal, hukuki, ekonomik yaşamı içinde farklı boyutlara ulaşmıştır. Şahitlikle gelen ilgili ayetin nuzuluna baktığımız zaman çölde develerle yapılan bir yolculuk esnasında çıkan olay nedeniyle şahitlik konusunun gündeme gelmesinin günümüze bağlantısı vardır ve bu günümüze nasıl bağlanacaktır? Şahitlikte adaletin esas olduğu vurgusu yapılan ayette şekilsel tutum ve davranışların bir anlamı olacak mıdır, olmayacak mıdır? O günkü şartlarda yolcular içinden konuya vakıf olmayan iki kadın bir erkeğin şahit olmasının yeterli olmasına yönelik ayet, Osmanlı'da oluşturulan Bül emin günümüzde aktarılan noterlik kavramıyla nasıl bağlaştırılacak? Okur yazarlığın yaygın olmadığı bir yaşamdan okur yazarlığın yaygın olduğu bir yaşama ayetin aktarılışı elbette farklı olacak. O gün yazı yazacak, efendim bir kağıt bulacak, orada olan olayı anlatacak, imzaları attıracak bir yapı yok. Onun için ne yapılmış? Olayla tam şahit olabilecek durumda olmayan, konuyla vakıf olmayan iki kadın ve bir erkek şahit tutulmuştur böyle bir durumda. Ama günün şartlarına bakıyorsunuz, bir olay mı çıktı? Hemen gidiliyor, kayıtlı, kürekli veyahut da hemen bir kağıt kürek alınıyor. İşte mesela Fizan'da bir yerde örneklerim kaza yaptınız. Kanun ne diyor? Kaza yaptıysanız hemen işte elde tutunaklar var, şakır şakır tutun, gereken atın, karşılıklı imzalar atın, gelin diyor. Bitti. Ayetteki şekilsel yapı yerine, adaleti sağlama mantığının öne çıkarılması, kıyamete kadar sürecek bir temel kural olmaktadır. Halbuki şekilsel yapı, dönemlere göre, şartlara göre değişen yapıdır. Belki de, içinde uzman yetkin bir kadının şehadeti, konuyla ilgili olmayan iki, üç erkeğe bedeldir. Mesela bunu hadis usulünde görüyoruz. Hazreti Ayşe'nin getirdiği, rivayet ettiği bir hadisi, birçok erkeğin getirdiği hadise nispet edildiği zaman Ayşe'yi kabul ederler. Dikkatinizi çekiyorum. Tabii sünni kökenliler. Çünkü ayette asıl olan, biz ayetin aslına baktığımız zaman, ayette asıl olan iki kadın bir erkek meselesi değildir. Zaten ayetin içinde o anlatılıyor. İki kadından biri unutursa diğeri hatırlatsın diyor. Buradaki esas mesele ne? Esas mesele oradaki olayın şahitliğinin doğru yapılması, adaletin sağlanmasıdır. Ayette asıl olan şahitliğin sağlam esaslara dayalı olmasıdır. Şahitlikle sağlanacak adaletin esas alınmasıdır. Örnek yerim. Ama biz şekile takılırsak işi kaybederiz. Nitekim geçmişte hep şekile takılmış. Genellikle iş kaybolmuş, öz kaybolmuş ve Müslüman toplumlar yıkılıp gitmiş. Neden? İşte bugün konuşurken söylüyoruz. Müslümanlar neye yıkıldı? İslam'ın özünü kaybettiler. Ya İslam'ın özü dediğin nedir? Anlat işte. Her konuya girdiğin zaman İslam'ın özünü bulacaksın ki o öz kaybedilmeyecek. İşte İslam'ın özünü kaybettiği şekilde boğulduğun zaman yıkılıp gittin. Peki nedir? Konuşurken konuşuruz. İslam'ın özünü kaybettiler de onun için yıkıldılar. Nedir kaybolan? Mesela geçmişte imam nikahı diye üretilen bir kavram yerine evlilerin evlilik ilişkilerini kayıt altına alıp hukusal haklarını koruyan bir yapıya ulaşmak gerekecektir. Evli çiftlerin, doğan çocukların haklarını korumak adına oluşturulacak tüm kurallar ayetin kapsamına giriyor. Niçin o nikah akdi sağlanıyor? Tarafların hakları korunacak. Doğan çocukların hakları korunacak. Miras hakları ve analık, babalık hakları korunacak. Halbuki günümüzde hala imam nikahının kutsallığına inanan birçok Müslüman, imam nikahlı eşler olarak herhangi bir ayrılıkta olmadık zulmü yapıyorlar. Neden? Çünkü o öz yok. Evlenirken imam nikahıyla evleniyor, ama talağa gelince veya evlilik listine gelince ne talak hükümlerine uyguluyor ne de evlilik hükümlerine uyguluyor. Adalet hükümlerine uyguluyor. Çoğunluk bakıyorsunuz hırgür üstüne geçiyor. İmam nikahlı eşin ve çocuklarının haklarını koruyacak bir makam, bir yetkili bulunmuyor. Günümüzde Müslümanların adaleti ise dedikodu, mevki, makam, paraya bakıyor. Başka bir şey değil. Bu ve buna benzer nice yorum zaman içinde farklı sonuçlara ulaşacaktır. Bugün geçmişte mezheplerin, Müslüman yöneticilerin, devletlerin ürettiği hukuk kayıtları zamanların, mekanların, şartlarına göre yeniden ele alınacaktır. Alınmalıdır da. Ancak böyle olmuyor. Böyle yapmamışlardır. Öyle yorumlar yapmışlardır ki Müslümanların özgürlük alanlarını ellerinden alarak insanları insanlara kul yapmışlardır. Ve kurumsal dinler üretmişlerdir. Kurumsal dinlerle toplumlar yönetilmiştir. İşte kurumsal din, tarikat dini kurumsal din, mezhepçilik dini, kurumsal din, cemaatçilik dini, kurumsal din. Her oluşan devlet kendine resmi bir din icat etmiştir. Osmanlı'da Şehir İslamlık örnekleyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nde ne? Diyanet kurumsal bir din temsil ediyor. Siyasiler tepede, tarikatlar, mezhepler ve resmi din temsilleri çerçevesinde toplumları denetim altına alıyor, gözetim altına alıyor. Bu sadece bugün değil. Veya sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil, bugün Mısır'da olsun, bugün Suriye'de olsun, bugün Suriye'de olsun, Pakistan'da olsun, İran'da olsun veya geçmişte, Abbasi'de, Osmanlı'da, Selçuklu'da veya diğerlerinde. Kurumsal din grupları, tarikat, mezhep, cemaat ve devletin resmi dini her zaman mevcut olmuştur. Dikkatinizi çekiyorum. Yönetimler iktidarlarını bu dört bacak üzerinde gerçekleştirmişlerdir. Dört ayak. Güçlü oldukları zaman her şeye hakim olmuşlardır. Güçlü olmadığı zaman da dağılıp gitmişlerdir. Çünkü Allah'ın onlara Kur'an'la vermek istediği adalet ilkesi, insanları insanlara kul etmeyin ilkesi yerle bir edilmiştir. Allah'tan başkasına kul olmayacak insanlar, geçmiş devletlere, tarikata, mezheplere, resmi dine, cemaatlere, tarihe, tarihten gelen dine kul olarak ayetleri okuduğunda ayetleri asla anlamayacaklardır. Çünkü geçmişin tesirinden kurtulamayacaklar, geçmişin mantığından kurtulamayacaklardır. Özgürlük alanlarının daraltıldığını kavrayamayacaklar. Geçmişte yapılan yorumları, verilen hükümleri Allah'ın ayetleriyle eşit sayacaklardır. Böylece insanların ürettiği kurumsal din İslam dinine hakim olacaktır. Dedimi çekiyorum. İnsanların mezhep adına ürettiği kurumsal din, insanların tarikat adına ürettiği kurumsal din, devletlerin resmi din olarak ürettiği kurumsal din. Sakın sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin diyanet aracılığıyla bir resmi din ürettiğini zannetmeyin. Osmanlı'da Şehir İslam'lık aracılığıyla resmi bir din üretmiştir. Abbasi de kendisine göre resmi bir din üretmiştir. Emevi de kendisine göre resmi bir din üretmiştir. Bu dinler İslam dinine, Allah'ın dinine hakim kılınmıştır. Kurumsal dinler, İslam dinine hakim olduğunda Allah'ın ayetlerinin önüne kurumsal din engel olarak dikilmiştir. Müslümanlar bu engeli kaldırmadığı, bunu görmediği müddetçe, Allah'ın ayetlerine yalnız Allah'a kul olarak yaklaşmadıkları müddetçe, Allah'ın ayetlerine özgürce kendi akılları, muhakemeleri, bilgileriyle, iradeleriyle yaklaşmadıkları müddetçe, geçmişten gelen kültürleri din olarak değil, değerlendirilmesi gereken bilgiler olarak almadığı müddetçe, ister tarikatlardan, ister cemaatlerden, ister mezheplerden, ister tarihten gelsin, hangisinden gelirse gelsin hadislerden veya tesirlerden. Bütün bunları, bir din olarak değil, değerlendirilmesi gereken, içlerinden iyilerinin alınıp, diğerlerinin bırakılması gereken bir bilgi birikimi olarak almadığım müddetçe, Allah ile, Allah'ın ayetleriyle aralarına perdeyi çekmişlerdir. Çekilen perde, Müslümanların önündeki en büyük engeldir. İnşallah Rabbimiz, aklımıza, muhakkakmimize, bilgilerimize, irademize, Yerleşmiş kurumsal din anlayışını kaldırmamıza yardım ederek bize hidayetini nasip eder. Allah'ın hidayetiyle özgürce ayetlerini okur, anlar yaşamamıza indirgeriz. İnşallah. Evet arkadaşlar, bugünkü sunum burada bitti. Ben hepinize iyi geceler dinliyorum. Hakkınızı helal edin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.